Dedikodu nefsin o kadar hoşuna gider ki faydalı bir eseri yarım saat okumaya ya da faydalı bir sohbeti bir saat dinlemeye tahammül edemezken sıra dedikoduya geldi mi saatler dakika gibi olur. Biliriz. Efendim adamın birisi kölesini almış pazara getirmiş ve tellala ben bunu satacağım ama ''Bir ayıbı var, bunu talip edenler olursa onlara bir anlat olur mu?'' ''Tamam'' demiş. Tellal bağırmış, özelliklerini anlatmış. Derken birisi köleye talip olmuş. Tellal kölenin ayıbı olduğunu ona söylemiş. Alıcı merak etmiş. ''Ne acaba bu kölenin ayıbı?'' ''Efendim'' demiş. ''Son derece iftiracı, didikoducu biridir.'' dışarıda duyduğu her şeyi evine getirir, evde olan bir sırrı da hemen dışarıya yetiştirir. Ama adam, bütün bunlara rağmen, bu büyük bir kusur değildir der, köleyi satın alır ve evine doğru yola giderler. Bir gün, iki gün geçer ki, köle, evin hanımına gelir. Hani söylemek istemezdim ama söylemeden de ''Edemeyeceğim'' der. ''Kocan seni sevmiyor, üzerine bir başka kadın alacak'' diye bir yalan atar. Zavallı kadın hemen bu yalana inanır, ''Ne? Demek öyle'' der. ''Peki ne yapmam lazım?'' ''Köle zaten cevabını önceden hazırladığı için ben size bir ilaç yapayım. Ama bunun için ''Efendinin sakalından birkaç kıl yetirmen lazım, gerisini bana bırakın'' der. Kadın yine inanır ve kocası uyurken sakalından birkaç kıl almaya söz verir. Ama köle boş durur mu? Gider bu sefer adamın yanına. Başımıza gelenleri hiç sormayın efendim der. Ne oldu ya? Ne olacak efendim? Özür dilerim ama yanlış anlamayın. Hanımınız meğer bir başkasını seviyormuş. Sen ne diyorsun bir adam? Efendim sakin olun dinleyin. Sizi öldürmek istiyor. Sen bunların nereden biliyorsun deyince, bana inanmazsanız bu gece uyuyormuş gibi yapın. O zaman her şeyi göreceksiniz zaten, der. Bu konuşmalardan sonra adam gece yatağına girer, uyuyor numarası yapmaya başlar. Biraz sonra saf kadın elinde bir usturayla kocasının yanına yaklaşır. Ama kocası gözünü açıp da onu karşısında eli usturalı görünce kendisini öldürmeye geldiğini zanneder ve hemen oracıkta kadının boğazını sıkar, öldürür. Kadının kardeşleri meseleyi öğrenince ateş püskürürler, onlar da eniştelerini öldürürler. Böylece birkaç saat içinde iki ayrı cinayet işlenir ve bir de yuva yıkılmış olur. Kısaca bu karı koca bir dedikoducunun Kurbanı olurlar. Bazıları der ki, bu hikaye doğruydu, yanlıştı. Mevzu o değil. Bazıları der ki, şeytandan da daha zararlıdır dedikoducu. Neden? Çünkü şeytan vesveseyle insanların arasını açar ama dedikoducu insanın yüzüne baka baka yalan söyler ve fesat çıkarır. Peki toplumumuzda dedikodu neden bu kadar yaygınlaşmış değerli kardeşlerim? Her kötülük gibi bunun da kaynağını aramak lazım. Nerede? Çok uzaklarda değil, nefislerimizde. Dedikodu yapmak adına gıybet dendiğinden beri daha bir sevimli kelimeler uygulandı, gündem haline getirildi. Artık gıybet yapmak bir eğlence kaynağı. Çekirdek çitlemek gibi. Aslında hayatınıza tat kattığını düşündüğünüz gıybet, sizden çok şey götürüyor. Şimdi gelin ilk bölümde toplum içerisinde gıybet, bizlerden neler alıp götürüyor, insanın psikolojisini, iç dünyasını nasıl darmadağın ediyor, ona bakalım. İkinci bölümde de, Dinimiz, gıybete neden bu kadar önem veriyor, neden uzak durmamızı anlatıyor, ona geçelim. İlk önce gıybet, başkalarının hakkında ne yapmak? Olumsuz konuşmak. Bu sebeple durduk yere, sizinle hiç alakası olmayan durumlarda ve konularda bulursunuz kendinizi. Bu bir arkadaş toplantısı olur, iş yerindeki insanların konuşması olur, hiç tanımadığınız, Metrobüste seyahat ederken kulak misafiri olduğunuz bir anda olur. Bu konu hakkında da o kadar çok konuşunca bir bakarsınız, hayatınız o durumdan ibaret olmuş. Kendi hayatınızda neler olup bitiyor umrunuzda bile olmaz. Bu nedenle başkalarının hayatlarında neler olup bittiğine baktığınız kadar durup kendi hayatınız hakkında da düşünmemiz gerekir. Ve bu, bize çok büyük bir yarar getirir. Yani gıybetini ettiğimiz veya edilen bir insan, diğerleri tarafından beğenilmiyordur. Ve onun hataları konuşuluyordur. Karısına nasıl davrandığı, parasını nereye yatırdığı, en son olan bir durum neyse, ona karşı nasıl bir hal, tavır içerisinde olduğu gibi. İnsan kendini böylelikle temize çekmiş olur. Nefsinde çok hoşuna gider. Dedikodunun negatif etkileri de vardır. Neden? Dedikoduz yapılan kişinin yüzüne söylenmesi gereken birçok şeyi onun arkasından konuşmuş olursunuz. Bu da ister istemez her insanda değişiklik gösterse de vicdanı etkiler, rahatsız eder ve bir insanın sağlık sorunları yaşamasına vesile olur. Yine önceleri eğlenmek için yaptığınız vakit geçirmek için yaptığınız dedikodular bir süre sonra tüm muhabbetinizi ele geçirmeye başlar. Arkadaşlarınızla iki belin lafını kıralım, şöyle oturalım dediğiniz meclisler artık gıybet meclisi haline gelmiş olur. Dedikodunun Garip bir durumu da vardır. Çünkü bağımlılık yapar. Bu şuna benzer. Aynen sigara bağımlılığı gibi. Veya bir ürünü çok seviyorsunuz. Diyelim atıştırmalık bir ürün. O kadar ona bağımlılığınızı var ki bir sürü diyelim çeşit çeşit marka varken sizin eliniz oraya gider. Ona bağımlılığınız vardır. Dedikodu da böyledir. Şeytanın Öyle bir oyunudur ki insan dedikodu ettikçe rahatlar. Oh be! Ama bu rahatlama sadece o anlıktır. Bir süre sonra bunun bağımlısı olursunuz. Ve başka muhabbetler size keyif vermez. Konu hep aynı yerde döner, dolaşır ve gıybeti bulduğunuz anda yüzünüzde gülmeye başlar. İşte dersiniz. Hayat bu. Muhabbet gırgır gır şamata... Ve dedikodu, böyle düşündüğünüz zamanda muhabbette bir kalitesizlik meydana gelir. Yine bahsettiğimiz gibi dedikodu alışkanlığı vardır. Daha sonra peki ne olur biliyor musunuz? Her muhabbette, her ortamda birileri hakkında bir şeyler söylemekten kendinizi alamaz hale gelirsiniz. Aslında bunun farkındasınızdır, uzak durmaya çalışırsınız... Ancak etrafınızdaki arkadaşlar yani çevreniz buna sizi öyle bir alıştırmışlardır ki, sanki gıybet dedikodu yapmasanız hayat anlamsız bir hal alacakmış gibi. İnsanların özelinin araştırılmasına, mahrem konuların konuşulmasına da maalesef kapı açar. İnsan kocasıyla yaşadığı, hanımıyla yaşadığı özel anlarını, annesiyle, babasıyla bile paylaşmadığını, maalesef sokakta yürüyen insanın da belki duyabileceği, anlayabileceği şekilde paylaşır ve bundan büyük bir mutluluk duyar. Halbuki bu ne kadar tehlikeli bir şeydir. Bazen televizyon ekranlarında ve medyaya yansıyan insanın canını acıtan haberler görüyoruz. O onu aldattı. Şöyle oldu, böyle oldu. İlginçtir. Bunların ekseriyetinin hanımların ve erkeklerin özel durumlarını, duygularını gerek sosyal medyadan gerek etrafındaki insanları anlatması yoluyla başladığını görüyoruz. Böyle bir kültürümüz yoktu bizim. Böyle bir ahlaksızlığımız yoktu. Ama maalesef en özel bir odanın içerisinde yaşanması gereken şeylerden tutunda. Buzdolabının boş olup olmaması, gelinine nasıl davrandığı, ne yapması gerektiği bunların hepsi sanki işimiz gücümüz yokmuş gibi dilimizde oluyor. Değerli kardeşlerim dedikodu alışkanlık yaptıktan sonra ne olur? Bu defa beraber dedikodu yaptığınız arkadaşınızın bile dedikodusunu yapmaya başlarsınız. Bir örnek vereyim ben Ali ile oturuyorum şu anda Mehmet de dışarıda. Mehmet'in dedikodusunu yaptım. Kimle? Ali ile. Mehmet'in yanında gittim. Bu sefer Ali hakkında bir şey konuştu. Mehmet Ali, Ali İsa, İsa Cemal derken her insana karşı bu bakış açısı bizi ne yapar? Daha yeni günahlara, dedikodulara götürür. Bu nedenle bir şeyi yapmadan önce şunu düşüneceğiz. Ben şu anda... Birinin dedikodusunu yapıyorum. Konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bu benim nefsimin de hoşuna gidiyor. Evet. Ama bugün Ahmet, Mehmet bir başkasından bahsederken hiç hayırla bahsetmiyorlar. Demek ki benim hakkımda da benzeri şeyleri söyleyebilirler. Böyle bir ahlaksızlığı varsa, böyle bir kötü davranışı varsa bir insanın, benim yanımda başkalarını çekiştiriyorsa, başkalarının yanında da ne yapacak? beni çekiştirecek bu olası bunu bileceğim peki gıybet neydi madem bize böyle zararlar veriyor gıybet bir insan düşünün onun arkasından hoşuna gitmeyeceği bir şeyleri söylemektir haberi olsa Ahmet bunu dedi Mehmet bunu dedi Ayşe bunu dedi rahatsız olacak hoşuna gitmeyecek şeyleri konuşmanın adına gıybet deniyor yani şöyle de bunu anlayabiliriz Kendimize söylendiği zaman Hoşlanmayacağımız bir şeydir İnsanlar arasında Dedikodu diye de bilinir Gıybet başka birini Hoş olmayan sözlerle anmak Demiştik Onun onurunu Haysiyetini zedelemek Aynı zamanda gıybet bir kul hakkıdır Peki Benim konuştuklarım var Doğru Kocasına böyle davranmış karısına bunu demiş Parasını buraya yatırmış falan filan Buna zaten gıybet deniyor. Eğer sizin konuştuğunuz karşıdaki insanda yoksa, yalan atıyorsanız buna iftira deniyor ki, bu kat kat daha büyüdür. Maalesef toplumumuzda böyle bir durum var. Ne yapıyoruz yani? Adam mı öldürüyoruz? Adam öldürmekten daha büyük bir hata işliyorsunuz. Bir kişiyi öldürdünüz. Kendi ahiretinizi yaktınız. Kendi konuştuğunuz o arkadaş grubunda kim varsa onlarla beraber o adamın veya o kadının günahını ne yaptınız sırtınıza yüklediniz. Bu dünyada öyle veya böyle ölüp gideceğiz. Ama ahiret sonsuzluktur. Hasılı gıybet başka birini hoş olmayan sözlerle anmak, ben nasıl böyle anılmak istemiyorsam kimseyi de anmamam gerekiyor. Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki Gıybet ve haset bir arkadaştır. Çok sıkı arkadaştır haset. Yani çekememezlik. Gıybet ve haset insanın o salih amel dediğimiz Allah rızası için yaptığı hal ve hareketler var ya, ibadetler vesaire, iyilikler yani bize puan kazandıranlar, sahadaki meleğin kiramen katibinin yazdıkları onları mahvederler buyuruyor. Ve öyle bir örnek vermiş ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ateşin odunu yiyip bitirmesi gibi ateş yanıyor yanıyor yanıyor belli bir süre harlanıyor sonra yarım saat geçti bir saat geçti azalıyor ve sönüyor. Nasıl bir örnek bakın anlayabileni bitiriyor bu kadar sevap işledim bu hayrı yaptım buna sabrettim ama yok insanın gerçek iflasının da bu olduğu söylenir. Tabii günümüzde hiçbirimiz böyle bir şeyin başımıza gelmesini istemeyiz öyle değil mi iflas güzel bir şey değil ağır bir imtihan ama dünyada iflas edenlerden bazılarının Allah'ın izniyle tekrar aynı kazanca ulaştığını görüyoruz mümkün veya hiçbir şey kazanamadı 50 sene 60 sene geçti. Ama esas iflas ahirette yaşanan bu tablodur. Benim iyiliklerim vardı. Ben hatırlıyorum şu tarihte sadaka vermiştim. Hafız okutmuştum. Karşıdan karşıya engelli bir kardeşimiz, gözü görmeyen bir kardeşimiz vardı. Onu geçirmiştim. Ben bunu Allah rızası için yapmıştım. Bunları göremiyor. Gecenin bir vakti kalkmıştım. Tespihi elime aldım. İnsanlar uyurken Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu tesbih çektim. Ya Rabbi bunlar nerede? Alimlerimiz diyor ki, Allah korusun, burada öyle büyük bir kayıp yaşanacak ki diyor Müslümanlar arasında. Zaten kafir kafir, Müslümanların öyle büyük kayıplar olacak ki, işte en büyük iflas odur. Hem dünyada onca sıkıntı, nefse ağır gelen şeyleri yapıyorsun... Malınla, canınla vaktini harcıyorsun ama bunların da karşılığını alamıyorsun. İşte en önemli iflas bu deniyor. Önümüzde iki yol var. Birinde kadın olsun, erkek olsun, iş yerinden olsun, akrabam olsun. Ya o müminin gıybetini edeceğim, o salih amellerimi yakıp mahvedeceğim, diğerinde de onu sevmeye çalışacağım. Sevemiyorsam da en azından gıybetini etmeyeceğim. Sevap hanemi kabartacağım. İşte kötülüğü emreden nefis ilk yoldan git diyor insana. Eleştir eleştirebildiğin kadar. Çünkü yanında yok. Hatta şeytan geliyor bazen. Ya ben gıybet etmiyorum ki yüzüne de söylerim ben onun. Diye komik bir bahane ortaya koyuyor. Battıkça batıyor. Yüzüne söylemen seni kurtarmayacak. Dediklerinin doğru olması da seni kurtarmayacak. Hani sen kardeştin? Hani Müslüman Müslüman'ın kardeşiydi? Ayıbını örterdi. Onu düşmana teslim etmezdi. Sen onun etini yemiş gibi oldun. Sırtlanların, kaplanların bir av gördüğü zaman çöreklenip de cümbür cemaat böyle saldırdıkları gibi onun bir hatasından, bir günahından yola çıkarak onu sırtlanlar gibi etini çiğnedin. Her insan kendini sever değil mi? İbrahim abi? elbette yani. Kendimizi seviyoruz. Ha o zaman eğer kendini seviyorsan gıybet etme neden? Gıybette evet o adrenalin salgısının belki salgılandığı gibi bir rahatlama. Oh be içimi döktüm sanaya. Kocamın gıybetini ettim. Hanımın gıybetini ettim. Annemin, komşumun şunun bunun gıybetini ettim. Oh içimin yağları eridi diyoruz ya. O anlık bir lezzettir. Şöyle düşünün. Elma şekeri gibi. Elma şekerinin yaladığınız üzeri şeker bitti. Gıda boyası bitti. İçinde Ekseriyette çürük bir elime çıkar. O kaldı. Ne oldu o şeker tadı? Anlık. İşte o anda haset damarın kabardı, sinirlerin gerildi, tansiyonun çıktı, hormonlarının dengesi bile değişti, farkında değilsin. Bu sadece vücuduna zararları, dini zararlarından bahsetmiyorum. Ne kadar dedikodu ediyorsak, o kadar kin doluyuzdur. Unutmayın. Tekrar ediyorum. Kin ve nefret, gıybetle çok sıkı fıkı arkadaştır. Aralarından su sızmaz. 1- Madem kendimi seviyorsam, benim gıybet etmemeye çalışmam lazım. Mümkün mertebe azaltmam lazım, dilimden çıkanları ve kulağıma girenleri. İnsanlardan korkmamam lazım. Şimdi gıybet etmeyin dersem, hoşuma da gidiyor, diyemiyorum da, hadi dedim diyelim, ya benim gıybetimi ederlerse, ya beni şöyle zannederlerse, korkak derlerse, yani yeni bir din meydanda, bu dinin adı, elâlem ne der dinidir? Maalesef böyledir. Bu bir din haline gelmiştir. E, ne, de dini. Elâlem ne der acaba? Cehennemde yanacağını bildiğin halde Allahu Teala'nın bir adamla, bir kadınla affedersin zina yaptığın kadar sana suçlamada bulunduğu bu kadar seni bundan nehyettiği halde o ne der, bu ne der, el alem ne der. Ve değerli kardeşim ben rahatı seviyorum değil mi? Sen de seviyorsun. Konumuzla rahatlığın ne alakası var? Hmm. Başkasının seni gıybet etmesinden mutlu olur musun? Hayır, ben de olmam. Ve birisi bana dediği zaman, ki o da bir kovuculuktur, o da bir haber getirme götürmedir, İbrahim abi ne var? Senin hakkında böyle konuştular biliyor musun? Bu da başka bir olaydır. Onu duyduğum zaman mutlu olur muyum? Hayır, olmam. Ama, Yaptığın gıybet er veya geç karşı tarafın kulağına gidecek. Sana nasıl geliyor konuşulduğun zaman onun da yanına gidecek. Diyecekler ki İbrahim abi var ya e senin gıybetini etti. Sana şöyle şöyle dedi. Bu sefer sen de ondan daha ağır bir karşılık göreceksin. İşte o yüzden rahatını seviyorsan rahatını bozma bu olaylardan dolayı. ''Kulağına hakim olmaya çalış, diline hakim olmaya çalış, başın ağrımasın.'' Bir başkası, ''Menfaatimizi çok seviyoruz, menfaatimizi koruyoruz.'' Ne diyoruz hatta? ''Önce can, sonra canan.'' diyoruz. ''Evvela benim menfaatim.'' diyoruz. Madem gıybet beni soğutmuyor, gıybeti hala yapmaya devam ediyorum... Aklıma menfaatim gelmeli. Neden? Gıybet ettiğim zaman, bu dünyadan bir menfaat elde edemeyeceğim gibi, Allah korusun, ahiret yurdunda, böyle elli sene, altmış sene değil, sonsuzlukta, o benim yuvama darbeler indiriyorum. Düşün diyorum kendi kendime. Sen her gıybet ettiğinde düşün. Bir tuğlanı alıyorlar. Orada diyelim bir evin var. Hadi Allahu Teala sana cennetten bir yer verdi. Bağışlandın, cehenneme uğradın. Ondan sonra burası. Düşün. Evinden bir tuğla söküyorsun her konuşmanda. Veya her konuşmanda bırak sen cenneti şu an konuşmayı. Günahlarına bir yenisini ekliyorsun. Bir sohbette dinlemiştim insanı o kadar ürkütüyor ki orada bu aklımız olacağı için kullardan bazıları şöyle diyecekmiş melekler alıp götürüyor ya mesela bir yere cezası verilmiş diyelim ama benim bir zina günahım yok ama ben hırsızlık yapmadım ki şaşacakmış amel defterinde hırsızlık var amel defterinde zina var Amel defterinde birinin kalbini kırmış, birini yaralamış, birini gasp etmiş. Allah Allah ben bunları yapmadım. Kendi günahlarımı biliyorum. Sonra denecekmiş ki, şu şu şu tarihte, keyifle şu kadının veya şu adamın gıybetini yapıyordun ya, böyle uzata uzata, için eriyordu ya, rahatlıyordun ya. İşte onların yaptığı günahlar senin sırtında. Neden? Çünkü sevabın kalmadı. Evvela sevaplar alınıyor. Sevabın bittiği zaman karşı tarafın günahları alınıyor. Ve bir başkası kardeşim, menfaatin varsa kendi menfaatini düşün, ahiretini düşün. Kardeşlerim, her şeyi boş verin. Kötü bir söz Karşı tarafın durumuna göre farklı neticeler meydana getirebiliyor. Mesela, bir kişinin başka bir kişiye söylediği kötü sözde, bir başkasının bir başkasına söylediği kötü söz arasında cezalar da farklılık gösterir. Gıybet içinde mesela böyle bir şey vardır. Örneğin, bir mümini gıybet etmekle bir âlimi, efendim bir müceddidi, bir sahabeyi gıybet etmenin bir peygamberi, efendim gıybet etmenin sonuçları da çok ayrı ayrıdır. Mesela İslam'a zarar veren, İslam düşmanlığı tescillenmiş, insanların ölmesi, dinlerinden uzaklaşması, çocukların bombalarla patlatılması için hayatını bu uğurda feda etmiş bir insanın gıybetinden bahsetmiyoruz. Zaten onu lanetlemekte de sorun yok. Tabi oturup da sadece lanet olsun, lanet olsun, yazıklar olsun deyip bağırmanın da bir nesi yok? Faydası yok, bu ayrı. Ama burada Allah korusun, İslam'a hizmet eden insanlar hakkında yapılan gıybet, insanları o kişilerden uzaklaştırmaya, dolayısıyla neye? İslam'a karşı yapılan bir hata olur. Diyelim ki birileri uğraşıyor insanlara, Allah'ın hidayetinin gelmesi için vesile oluyor, çalışıyor. O böyle dedi, bu böyle dedi, bu böyleymiş, bu öyle değilmiş. Ki bunlar doğru olmayan şeylerse, ne oluyor bu sefer? Cinayet gibi oluyor. Neden? Sen hayrı engelledin. O yüzden bir haber aldığımız zaman, bir kişi hakkında, bir kurum hakkında, bir kadın, bir erkek hakkında, kim olursa olsun mutlaka bu haberi kim veriyor? Neye dayanarak veriyor? Bunu öğrenmek lazım. Bugün sosyal medyanın çok kullanıldığını biliyoruz. 3 dakikalık bir video gönderiliyor. İşte bak bu bunu söyledi. Peki bunun 3 dakikanın öncesinde ne söylemişti? Konu nereden nereye geldi? Bak bu adam da bunu söylemiş. Bu da onlardan bu şöyleymiş, böyleymiş. Bizim halimiz buna döndü. Allah korusun. Kardeşlerim, gıybet, gerçekte işlenmiş bir hatayı başkalarına aktarma şeklinde de olabiliyor, yanlış yorumlama olarak da olabiliyor veya bir olayı kötü tarafından bakmak şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Yani gerçekte yanlış olmayan bir hareket, yanlış yorumlamayla hata kabul edilebiliyor. Aradan biraz zaman geçiyor, her şey ortaya çıktıktan sonra da eyvah ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum diyoruz. Bunlar bizi mahvediyor. Bu bizim ön yargılarımız var ya, ani hareketlerimiz, reflekslerimiz var ya, bir insanı etiketlememiz var ya kardeşlerim, hata yapmaya görün. Maalesef böyle. Sanki ben hatasızım, sen hatasızsın da insanların böyle ilmik ilmik ilmik ilmik, Elimize sanki bir yetki vermişler, şu kadının, şu adamın en küçük hatalarına varıncaya kadar didik didik et bakalım diye. Hata ayıklama merkeziyiz. Hata ayıklayacağız. Çünkü bize böyle bir görev verildi. Ayrıntılara gireceğiz ama kendimize hayır, kendimize toz kondurmuyoruz. Kardeşlerim, Hucurat suresinin, 12. ve İsra suresinin 36. ayetinde bu konuşmaya çalıştığımız mevzu bakın nasıl buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ve hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Kardeşlerim mevzu bu. Bir konu hakkında bilgimiz yokken onun ardına düşmemek Allah kelamıdır. Tekrar ediyorum. Hakkında bilgi, sahibi, olmadığın şeyin ardına düşmemek. Hemen bir iki örnek verelim. Acaba ateizm nasıl bir şey? Merak ettim. Hindular neye tapıyorlar acaba? Aa bu kanalda böyle bir video varmış. İki dakika bakmakla ne olur ki? Hakkında bilgi, Sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Aa bu cemaat böyle mi demiş? Bu hoca hakkında böyle bir video gelmiş. Dur bakayım bir dinleyeyim. Ayet her yere yetiyor. Neyin ardına koyarsanız koyun. Bir ölçü birimi. Bilgi sahibi misin o konuda? diyesin. Girme, merak da etme. Merak edeceğimiz onca şey varken maalesef incir çekirdeğini doldurmayacak şeylere akın ediyoruz. Güzel bir söz var. Büyük insanlar fikirleri, ortalama insanlar olayları, küçük insanlarsa başkalarını konuşur. Bir kez daha hatırlayalım. Büyük insanlar fikirlerini, ortalama insanlar olayları, küçük insanlarsa başkalarını konuşup dururlar. Mevlana'nın Allah rahmet eylesin, bir sözü var. Diyor ki, kendisinde bulunan sui ahlakı, suizan bahanesiyle başkalarına teşmil etmesin. Ne diyor biliyor musun? Birisinin yaptığı diyelim hayırlı, güzel bir iş var. Sen bunu eleştiriyorsun ya. Onun bu işi menfaat karşılığını yaptığını söylüyorsun ya. Hüsnüzan değil, suizan etmiş oluyorsun. O zaman da ne oluyor? Bu, o zanlı neye göre İnsan belirliyor kaynak neresi? O kişi menfaat düşkünüdür. Yani o adam kendi iç aleminde ne diyor? Ben bu işi yapsam menfaat için yaparım. Demek ki bu adam da bu işte bir menfaat gözetiyor. Anlatabildim mi mevzuyu? Kişiyi nasıl bilirsin demiş, kendim gibi bilirim demiş. Şimdi sen o insanın hakkında bilgi sahibi değilsin bir yardımda bulunuyor, veya bir şey anlatıyor, sen, kendinle mukayese ettiğin için, diyelim ki para için yaptın, başka bir şey için yaptın, o iyiliği veya gösteriş olsun diye, böbürlenmek için yaptın, kendini öyle bildiğin için, başkası da bir iyilik yapmaya çalıştığında, bir davet metodu içerisine giriştiğinde, ha, bu meşhur olmak için bunu yapıyor. Bu, daha fazla para kazanmak için yapıyor dersin diyor. Yani suizan kaynağı kişinin kendi mizaç bozukluğu aslında. Sen olumsuz görmek istedikten sonra ben sana olumlu bir şey gösteremem. Sen güneşi göremiyorsan elini kapatmışsın gözünü ben sana güneşi ispat edemem. İnsanların en iyi bildiği, tecrübe ettiği şeylerden bir tanesi de şudur. İstediğin kadar bir şeyi anlat, karşıdaki nasıl anlamak istiyorsa öyle anlayacaktır. Anlayabildiği kadarını anlatmış olursun. Kardeşlerim, suizan, yani kusur araştırmak, hatalara yoğunlaşmak o kadar tehlikelidir ki, Nerede geçiyor? Hucurat suresi demiştik ya. Şimdi lütfen buraya dikkat edelim. Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Devam ediyor. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Ve sonrasında devam ediyor ayet. Efendim, eee gibet edenin gibet ettiği kişinin etini yemiş gibi olduğu birbirinizin kusurunu araştırmayın bu emir hak emirdir. Allahu Teala'nın emridir peki ben kimin kusurlarını araştırmalıyım bir davan var ülken var ülkeni savunmak için düşman karşısında tetikte olman lazım her an kendini hazır hissetmen lazım, araştıracaksın. Benim düşmanım ne yapıyor diye. Ama senin Müslüman bir kardeşinin ayıbıyla ne alakan var senin? Müslüman mı? Evet. İtikadı düzgün mü? Evet. Sana şöyle baktı, zamanında onun babası bana böyle demişti gibi, çok ötelerden getirdiğimiz bu kin ve nefretle bunlara geçiyoruz. Ve maalesef çok daha iğrenç bir duruma bu bizi getiriyor. İbrahim kardeşim, bu kadar midemizi bulandıran şeyden sonra başka daha bir iğrençlik mi var? Var efendim var. O da şudur. Bir Müslümanın başına kötü bir şey gelmesini istemek ve buna sevinmektir arkadaşlar. Bak, gıybet ettik mi Allahu Teala af buyursun. Hangimiz bu konuda, yani İbrahim kardeşim sen anlatıyorsun ama gıybet nedir ya ben, bilmiyorum öyle bir şey, tanımlayamıyorum diyeceğinizi düşünmüyorum. Bunu mutlulukla söylemiyorum vallahi, utanarak söylüyorum. Ama gıybet ettim, ettik, Rabbimiz af buyursun. Ama bundan daha üst çıta, şeytanlıkta son nokta, Allah korusun cehennem azabına dülçar olmaya oraya gitmeye vesile hızlı bir uçak bileti düşünün diğerleri yürürken gidiyor Allah muhafaza diyorum tekrar bir müslümanın başına bir bela geldi bir afet geldi ona sevinmek amiyane tabir mazur görün zil takıp oynamak derecesine gelmek neden? Hasedim var. Çatlıyorum. Niye benden daha böyle? Benden daha niye bu kadar güzel? Ailesiyle neden mutlu? Allah Celle Celaluhu demek istiyor ki neden bunu ona verdi de bana vermedi? Haşa summa haşa. Allahu Teala'yı suçlamaya kadar gidiyor. Bir insan bu kadar alçaldıktan sonra bu insandan. Ne bekleyebilirsiniz? İşte buna çok dikkat etmemiz lazım. Ne dedik? Gıybet konusunda maalesef birçoğumuz, hatta hepimiz desem o kadar iddialı konuşmaktan hayal ederim. Ama kendimi bildiğim için var diyorum bir şeyler, itiraf ediyorum, sizde de vardır diyorum ama bunun bir sonrası çok daha iğrenç bir durum. Şimdi o zaman bir öz eleştiri yapalım. Kendi kendimize düşünelim. Eğer şoför değilseniz, eğer elinizde bir iş, mesela yemek yapıyorsunuz veya konfeksiyon atölyesinde işçi değilseniz, özellikle programımızın tekrarını YouTube sayfamızdan dinleyenler için söylüyorum. Bir gözünüzü kapayın şu anda, ben de gözümü kapattım. Bir değerlendirme yapalım. Bugüne kadar ergenlik dönemini geçiyorum. Bugüne kadar kendisi hakkında kötülüğünü istediğim, kaza geçirse sevineceğim, hasta olsa sevineceğim, boşansa karısından kocasından mutlu olacağım, trafik kazası haberi geldiğinde oh iyi olmuş içimden diyeceğim, fakir olduğunda iflas ettiğinde canıma değsin, İçimden diyeceğim insan ve insanlar oldu mu? Ve bu insanlar senin gibi benim gibi Müslüman da olsa, yani günahkar da olsa düzeltiyor Müslüman mıydı? Bunu düşünelim. Birkaç saniye buna kafa yoralım. Kimin başına ne gelirse ben memnun olurdum? Müslüman kardeşlerimin arasından, akrabalarım, iş yerindeki arkadaşlarım, mahallemdeki insanlar, komşum, eğer cevabımız evetse, Ya Rabbi, bizleri affeyle. Ne olur affeyle kurban olduğum Mevla'm. Af dileyelim Mevla'mızdan. Kardeşlerim, inanın bazı Marketlerde yazar ya işte. Son kampanya, son bilmem ne, şu fiyata sizlerle. 30 lira yerine 20 lira diye böyle kampanyalar vardır. Bazen sizi sıktığımı düşünüyor olabilirsiniz. İbrahim abi, böyle sakin sakin tane tane konuşuyorsun. Gıybetten, bilmem neden, faizden bahsediyorsun. Bana kızabilirsiniz, ben hakkımı helal ediyorum. Helal hoşuz. Ama kardeşim, köprüden hemen önce ne der? Köprüden önce son çıkış derler abi. Bilmiyorum, fark ettiniz mi? Belki sizin için bu gece yaşayacağınız dünyadaki son geceniz olabilir. Benim için de geçerlidir. Hangimiz şu an yemin edebiliriz? Bundan üç saat sonraya bu halde kalacağımıza İşte derim ki siz İbrahim kardeşinize, abinize ne olur kulak verin gelin hep beraber ben şu uslanmaz nefsim için siz de kendi nefsiniz, hatalarınız için hele hele başka bir insan hakkında kötü düşündüm kötü düşünmenin de çok daha ilerisine gittim, gıybet ettim onun da en aşağılık yerine doğru gittim bir insanı başına gelen kötülükler karşısında sevindim ve başına bir kötü şeyler gelsin, bu haberi alayım diye istedim. Ama Allahu Teala'nın affı her şeyden büyüktü, bir daha yapmamak üzere inşallah tevbe ettim. Gerçekten de ayetlerde buyurulduğu üzere, öyle bir bela ki, Küçük gösterdi bize şeytan. Zina için herkesin bir imkanı yok. Allah muhafaza zina etmek için biriyle yazışacaksınız. Sizin kafanızda birisinin olması gerekecek. Bir yer bulmanız gerekiyor. Efendim para harcanacak. İçki içmek için para gerekiyor değil mi? Hırsızlık yapmak için plan yapacaksın. Adam öldürmek için bir sürü neden hapishane var. Neden peki biz bu kadar gıybet ediyoruz biliyor musunuz? Acizane düşüncem şudur, çünkü bedava, çünkü dünyada bunun karşılığını görmüyoruz gibi. Malımızdaki bereketsizlik görünmüyor, hayatımızdaki bereketsizlik görünmüyor, ahirette bizi ne bekliyor görünmüyor ve çok ucuz, bedava, çok hafif bir şey. Bu bizi kendisine çekiyor. Emek vermene gerek yok. Affedersin tükürüğünün olması ve ses tonunun olması yetiyor. Bir de yanında aval aval senin yüzüne bakıp da ağzından hangi dedikodu çıkacak onu dinleyen birisi olsun al sana Allah'ın en sevmediği hareketlerden gıybet. Ölü bir kardeşinin etini sırtlanlarla yemek örneği bedava kendimizi geliştiriyorsak mutlu oluruz. Dedikodu yapan insan unutmayalım çok yalan söyler. Bu tespit edilmiştir bilim insanları tarafından. Ne kadar çok insanları eleştirirse bir insan, ne kadar kin ve nefret doluysa dedikodu yapıyorsa o kadar yalan söyler. Dedikodu yaparken birçok şeyi olduğundan abartılı anlatır. Adamın mesela bir hatası vardır, 5 demiştir. Hayır 15 dedi. Ve yalancı da hayatta hiçbir zaman mutlu olamaz. Bir maske takar yüzüne mutlu gibi görünür ama içinde sürekli bir boşluk vardır. Kendisini hasta eder. Dedikodusunu yaptığımız insanlarsa bunun yerine daha anlamlı konuşmalar yaptıkları için mutludurlar. Onların yarım yamalak gerçekler veya amaçsız yalanlardan oluşan konuşmalara ihtiyacı yoktur. O yüzden dedikoducu insanların çevresindekiler de maalesef üzümün üzüme bakıp da karardığı gibi dedikoducu olur. Bu yüzden mesela altı kişisiniz çay bahçesinde konuşuyorsunuz. Bu altı kişi arasında sen altıncısın. Senin de aklına ne geliyor biliyor musun? O kadar çok dedikodu ediliyor ki ya bu beş kişi benim hakkımda da dedikodu ederler mi acaba diye şüphe duymaya başlarsın. Kardeşim, eğer saygı duyulan bir insansanız, başkaları sizden iyilikle bahseder. Böyle küçük, tefek veya gizli hesaplaşmalar her iş yerinin sorunlarından biridir çalışanlar için. Ve çalışanlar dedikodu yaparak dır dır dırla iş yerini daha kötü bir hale getirirler. Evler, komşuluklar da böyledir. Peki bundan uzak kalanlar ne yapar? Bunlardan kurtulmuş olurlar. Bazen yalnız kalmak da iyidir. E benim komşum var, bir tane komşum var ya. Bilmem ne teyzem var, bilmem ne ablam var. E ne yapayım yani, öleyim mi evin içinde? Ölmek daha iyi. Ha insan oturmakla da ölmez. Ölüm zaten geldi mi de kimse de bir çare bulamaz ayrı. Ama evin içinde bunalmak, yukarıya çıkıp veya komşunu sana gelip, cehenneme odun olmandan daha iyidir. Dışarı çıkıp da, eğer günaha gireceksen evde oturman daha iyidir. Bir topluluğu alaya almakta, birbirini kötü lakaplarla çağırmakta, birbirinin kusurunu araştırmakta, gıybet yapmakta, bunların hepsi en büyük tehlikelerdendir. Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu beyan ettiği halde ve onu bozan her kötülükten bizi sakındırdığı halde, uyardığı halde, dedikodunun yolunu tutmak, rıza çizgisinden sapmaktır. Çünkü Allahu Teala ne emrediyor? Birbirimizi sevmemizden razı. Hemen hepsi kibir çekirdeğinden çıkan bu kötü hasletlerden razı değil Rabbimiz. Tekrar programımızın ilk dakikalarında paylaşmaya çalışmıştık ya. Rabbimiz Celle Celaluhu İsra suresinde buyurdu ya. Bir kez daha mealini okuyalım. 36. ayetinin. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Ve Hucurat suresinde buyurulduğu gibi, Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. En zevkli gıybet, Kötülerin gıybetidir ama maalesef, ne kadar kötü de olsa o kişi Müslümansa günahlarını alır götürür. Fark etmezsin bile tereyağından kıl çekilmesi gibi. E, bir dakika şimdi. İbrahim abi. Ahmet çok zalim bir adam canım. E, tamam. Ama Müslüman e, İyi de işte şöyle bir şunu yapmış yani. Bunla bunu bunu yapmış. Ya doğru. İyi de ondan bana ne? Sen Ahmet'i seviyor musun? Hayır, nefret ediyorsun. Nefret ettiğin için zaten onun efendim mahremiyetini, kusurlarını araştırıyorsun ve arkadaş, nefret ettiğin berbat karakterli bir adama niye sevaplarını veresin? Neden onun pis kokan günahlarını, zinalarını Allah muhafaza alsın? Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda neden sırtımızda zaten kendi günahlarımız bize yetiyor? Bir dakika bazen boş duramıyoruz. Gözümüz oraya koyuyor, acaba faiz mi cebimize girdi diyoruz. Namazımızı kılabildik mi diyoruz. Bu kadar sıkıntı varken, bir de başkalarının o pis kokuları, günah kirlerini almak neden? İnşallah hepimiz bu konuda boynumuz bükük olduğumuzu itiraf ettik ve Allahü Teala'dan da hakkımızda hayır buyurmasını niyaz ediyoruz. Sadece dua ile de olmayacak biliyoruz. Kendi aramızda ilk önce söz veriyoruz. İnşallah bugünden itibaren ağzımdan çıkanlara daha dikkat edeceğim. Ve inşallah bu konu yani gıybetin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda arkadaşlarım, samimi olduğum arkadaşlarım varsa onlara bugün yazacağım Whatsapp'tan veya görüşüyorsam diyeceğim ki Halil İbrahim Sofrası programını bugün dinledim. Veya dün dinledim linki bu al dinle neyse gel kardeşim senle bir anlaşma yapalım. Tamam hoşumuza gidiyor ama Allah rızası için birbirimizi uyaralım. Ey Ayşe Fatma neyse işte Whatsapp grubunda yazın. Ben eğer gıybet edersem beni uyarmazsanız hakkımı helal etmem. Ooo cümleye bak. Ağzımdan böyle bir şey çıkarsa ne olur beni uyarın. Hakkımı helal ediyorum o zaman derseniz. ...daha güzel olur... ...bakın kırılmamdan korkmayın... ...gücenmemden korkmayın... ...Allah'ın izniyle ben bu konuda... ...beni uyarmanızı istiyorum... ...benim yeterince zaten Rabbime karşı... ...kulluk görevimi yerine getiremiyor olmanın... ...ağırlığı var... ...ben bu yükün altında kalamam arkadaş... ...ne olur cehenneme girmek istemiyorum... ...sevmediğim bir adamın... ...sevmediğim bir kadın yüzünden de... ...onun günahlarını almak istemiyorum... ...ne olur yalvarıyorum... ...beni uyarın... ...böyle bir arkadaş grubunuz olur inşallah. Allahu Teala hayırlı insanlarla cümlemizi karşılaştırsın. Son nefeste iman kelimeleriyle ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı, kul haklarından kurtulmuş bir şekilde dünyadan göçmeyi cümlemize nasip buyursun. Amin amin amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.